el hatib ül diye meşhur olan, Hatib-Baghdadi diye meşhur olan bir alemin, muhaddisin çok hoş bir tespiti var. Çok hoş bir var. Diyor ki, benim ki Kur'an onlarla ilgili onlarca ayet zikretmiş olmasın. benim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ile ilgili.'' onu öven cümleleriyle ilgili yüzlerce hadis-i şerif bulunmuş olmasın. Ebubekir'i göklere çıkaran, Ömer'i, Osman Ali'yi göklere çıkaran, Abdurrahman İbni Avf'ı cennetlere uçuran, Muaz İbni Cebel'i arşa taşıyan, velev ki bu hadis-i şerifler olmasın, sadece hicret etmeleri,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 Hamza bin Abdülmuttalib'in katili olan Vahşi anh ile onun dışında yani sahabi olmayan en iyi Müslüman arasında Ahmed i faruk -i Serhendi İmam Rabbani diye bildiğimiz zat benzetme yapıyor Bir sahabi en düşük puanlı Peygamber Efendimiz'in amcasını öldürmüş yıllar sonra İslam'la şereflenmiş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 sar kökenli, Ben yani siyasi yönetime gelmeyeceği belli bir şey Huzeyfe'nin. Huzeyfe, Huzeyfe bu isimle yaramayacak. Sadece Huzeyfe cenaze namazları kılınacağı zaman kimin cenazesi var diye soruyor. Bazı cenazeleri kılmamış. Anlaşılmış ki Huzeyfe'nin kara listesinde bu adam var. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, da cenaze çağrıldığı zaman Huzeyfe orada mı diye soruyormuş.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 Ahzab Savaşı günlerinde gerçekleşmiş. Şimdi kardeşler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyice bunu almış. Ashab-ı bunu almışlar. Hayatında ilk defa namaz kaçırma pozisyonu o gün gerçekleşmiş. Yani namaz kılmaya Peygamber Aleyhisselam efendimiz bile vakit bulamamış. Artık ölüm ölüm tasviri yapmaya gerek yok. Peygamber Efendimiz namaz kaçırmış. Düşün. Ahzab Savaşı'ndaki günlerinde. Şimdi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 Yine kimse, ben buradayım ya Resulullah diyememiş. Dikkat edin, Ebu Bekir oradaydı. Ömer de oradaydı, Ali de oradaydı. Osman da oradaydı. Hasan ebn sabit gibi birkaç yaşlı sahabe hariç, kadınlar hariç, bütün sahabe oradaydı. Kimse, ben kalkarım demedi. Dördüncü defasında Huzeyfe diye anmış. Kendisi diyor ki, Huzeyfe deyince,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 Radıyallahu anh'ın vefatından 40 e, küsür gün sonra vefat etmiş Huzeyfə Radıyallahu anh. Demek ki ortalama 20-21 sene medayinde vali olarak kalmış. Vefat ettiğinde Hazreti Osman valiydi çünkü bu. 21 sene bir eşek, bir tutam ot, bir dilim ekmekle valilik yapmış. Şimdi o topraklarda.